Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Dünya Mirası Adalar programından herkese Merhaba. Ben Derya Tolgay, ben Asu Aksoy ve teknik masada Barış. Bugün beraber sunuyoruz programı. Tabii ki konuğumuz var. Hemen konuğumuzu takdim edelim. Tunç Lokum. Tunç Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi burada konuk etmemizin özel bir sebebi var. Geçtiğimiz haftalarda 4 3 4 5 Ağustos, değil mi? Tarih 2 5 Ağustos. 2 5 Ağustos arası evet, evet. Heybeliada Su Sporları'nda ee, ilk kez uluslararası evet, diyebileceğimiz ee, ama defalarca bu yarış Heybelada sporlarında oldu ama uluslararası olarak ilk kez oluyor. Arena Aquamaster yüzme yarışları yapıldı. Evet. Aynı zamanda açık su deniz yarışları da evet. yapıldı. Ben de bir gittim e, takip <gülüyor> ettim yarışları. Eski bir sporcu olarak epey de arkadaşımı gördüm. Gerçekten kutlarım sizi çok e, iyi organize edilmiş bir yarıştı. Çok teşekkür ediyoruz ama tabi bu sadece bizim tarafımızdan değil aynı zamanda Yüzme Federasyonu e, Masterlar ekibinin de çok büyük emeği olan bir yarış. E, binin üstünde insan havuza ve denize girdi kazansız belasız çıktı. <gülüyor> Bir sürü rekor kırıldı, <gülüyor> ee, tam bir şölen havasında geçti. Burgaz'la Hebelada arasında yüzülmesi havanın olumsuz şartlarına ve denizin dalgalı olmasına rağmen çok hoştu. 688 civarında yüzücü katıldığı iki parkurdan oluşan bu yarışlara. Parkurlardan bir tanesi 1.5 kilometrelik bir parkurdu, bir tanesi de 3 kilometrelik bir parkurdu. Başarıyla tamamlandı. Ee, özel sporcular da vardı. Ee, engelli tabir ettiğimiz insanlar. 18 tane kadar insan. Ve bunlar da Burgaz'dan start aldı ve Hebel'de e, karaya çıktı. Ee, tabii çok coşkuyla karşılandılar. Biz de çok mutlu olduk. Ee, yani tam bir şenlikti. Çok hmm. e, keyif aldık bu işten. Ben de tanımayanlar için sizi e, biraz tanıtmak Buyurun. istiyorum. E, şey... E, Kabataş Erkek Lisesi'ni bitiriyorsunuz evet. öncelikle. Sonrasında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden evet. mezun evet. oluyorsunuz. Halen size ait bir hukuk evet. bürosunda kurucu ortaksınız ve avukatlık mesleğinize devam ediyorsunuz. Ama avukat olmanızın yanı sıra da bu sporla epey iç içesiniz. Eski basketbolcusunuz. Evet. Şu anda halen basketbol hakemliğini Devam ettiriyorsunuz değil mi? Hakemlik şu anda devam etmiyor. etmiyor. O dönem hem basketbol oynadık, arkasından e, antrenörlük geldi. Hmm. Arkasından eşim hakemlik yapıyordu, onu kıskandım <gülüyor> ben de hakemlik yapayım dedim. <gülüyor> ee, çok faydalı oldu. Yani hmm. basketbol, basketbol çok dar bir alanda ve çok hızlı oynanan ve sürtüşmenin de çok olduğu bir spor dalı. Orada hakemin işi gerçekten çok zor. Anlık kararlar vermek ve o kararların da arkasında durabilmek gerekiyor. Hı. O dönem yaptığımız hakemliği biz bütün bir ömür boyu da kendi hayatımıza uygulamışız veya o durumu içselleştirmişiz. Ben çok faydasını görüyorum karar vermenin Hı. ve arkasında durabilmenin. Evet halen de e, Heybeli Su Sporları Kulübü Derneği'nin genel sekreterliği genel görevini yürütüyorsunuz. Evet. Zaten bu, evet. onun için de buradasınız. Tekrar hoş geldiniz. Hı, hoş bulduk. Evet sayılara da kalmıştık galiba. Sporcular epeyce ne fazla bir rekor katılım vardı bu sene dediniz. Peki buradan e, başlangıç olarak Heybeli Su Sporları'nın tarihçesiyle yürütüyoruz. E, Hay. Başlayalım ee, mı? Eybelada Sporları Kulübü 1984 yılında bir grup Adalı'nın inisiyatifiyle e, kurulmuş bir kulüp. Öncelikle, o kadar e, geç yani aslında. E, tabii tabii 34 yaşında şu anda. Hmm. Ve e, şimdi Değirmen'in bir Değirmen bölgesi Eybelada'da. Değirmen Burnu dediğimiz bir bölge var. Değirmen Burnu'nun sol tarafı daha önce atıl bir alandı. Biz çocukken orada en fazla mülge çıkartırdık, zıpkında balık avlardık ama çok denize girilebilir bir yer değildi çünkü hafif bir yardı orası, tehlikeli bir yerdi. Sonra bu inisiyatifini geliştiren insanlar dönemin Büyükşehir Belediyesi'nin ve dönemin Adalar Belediyesi'nin de desteğini alarak böyle bir kulüp kurmak için dolgu yapmışlar. Arkasından bu dolan alanı e, Milli Emlak'a devretmişler. Üstünü, e, üst hakkını kullanabilmek için kiralama yapmak istemişler. O dönem Adalar Belediyesi'ne tahsis olunmuş Milli Emlak'tan bu alan. Adalar Belediyesi e, Hebeli Adası Sporları Kulübü'ne kiralamış. Hebeli Adası Sporları kendi yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmesine rağmen dönemin belediyesi Milli emlaka ödemesini yapmadığı için biz işgalci duruma düşmüşüz orada. <gülüyor> Şimdi çok enteresan tabii inisiyatifi yani e, kulübün inisiyatifinde gelişen bir yerde ki en baştan beri emek yoğun bir çalışma varken bir anda işgalci duruma düşmek. Şu anda e, işgalci derken tabii ecrim misil ödemek anlamında söylüyorum. Şu anda iki parsel üzerinde kurulu kulübümüz. Birinci parsel ormandan kiralanmış. İkinci parselde Milli Emlak'a her yıl ecrimisil ödediğimiz bir parsel. Ama tabi ecrimisil konusunda da çok ciddi problemlerimiz var. Çünkü e, kulübün bulunduğu mevki e, lüks bir caddeden alıyor e, ecrimisil hmm. emsallerini. Hmm. Bu da kulübün en yüksek ecrimisil bedeli üzerinden bir ecrimisile tabi tutulması anlamına geliyor. Oysa kulüp 3 ay çalışan bir mekanizma, üstelik kamu hizmeti, spor anlamında bir kamu hizmeti de görüyoruz. Ama bunun çok fazla bir faydası olmuyor. Her sene bu yüzden tahakkuk edilen ejrimisil rakamları üzerinden önce itiraz, idari itiraz hakkımızı kullanıyoruz. Sonra mahkemelere gidiyoruz. Allah'tan ki mahkemeler anlayışlı, daha makul rakamlarla bu süreci yönetebiliyoruz. Her sene bunu yapmanız her gerekiyor mu? Her sene yapmamız gerekiyor. Daha önce 5 senede bir yapıyorduk. Şimdi her sene yapmamız gerekiyor. Bundan ilgili olarak ben aynı zamanda Yelken Federasyonu Arazi İşleri Komitesi Başkanlığı'nı yaptım. Ve Türkiye'deki yelken kulüplerinin yaşadığı sıkıntıları tespit etmek adına çok ciddi bir tarama yaptık Türkiye çapında. Ve gördük ki bu kulüplerin en büyük problemi ecrimisi. Hmm. Ve aslında e, kamuo hizmeti görevi yapan bu kulüplere ki Yelken Sporu mesela denizden ayrı bir yerde yapılması da mümkün olmadığı için denize iniş ve çıkış olması gerektiğinden e, ecrimisil konusunda kolaylıklar gösterilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Hatta bu konuda bir rapor hazırlayıp Yelken Federasyonu Başkanlığı'na sunduk. Sanıyorum Yerken Federasyonu Başkanlığı da bu konuyla ilgili bir çalışma başlattı. Size şey geldi mi bu 1 5000 5 bin e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şimdi yeniden 1 5000 5 bin planları yeniden henüz başlatmak gelmedi, gibi? gelmedi. O iptal edilmişti iptal biliyorsunuz. Edildi, evet. O yüzden 1 bölü de açığa Hı -hı. düştü. Şu anda kimin ne yapacağı belli değil. Tam bir kaotik ortam var. Ama henüz kulübe gelen e, böyle Hı -hı. bir şey yok bu. Çünkü yok. planlarda aslında tam da bu konunun işlenmesi gibi evet, bekleniyor aynen öyle. Yani? Buranın spor alanı olarak, olarak işlenmesi, tariflenmesi. işlenmesi lazım plana. Ama e, tabi bu bildirilir bildirilmez biz de hemen kulüp olarak bu e, şeyi inisiyatifi e, kullanacağız. Bu sadece bizim kulübümüzün sorunu değil. Biliyorsunuz adalarda Kınıl'da Kınıl'da da Sporları Kulübü var. Burgazada'da da Adalar Sporları Kulübü ve Burgazada Spor Kulübü var. Hebel'de bizim kulübümüz var. Büyükada'da Anadolu Kulübü ve Büyük Ada Spor Kulübü var. Kulübü var. Bu ortak bir problem aslında. Bunun ilgili olarak da gençliğimiz dönemde biz Heybeliada Su Sporları Kulübü olarak bir inisiyatif oluşturmak adına bütün kulüplerin yöneticilerini, başkanlarını ve üst düzeyini davet ettik. Onlarla bir çalışma başlattık. Bu imar planları konusunda olsun, ejdermisiller konusunda olsun ortak inisiyatif geliştirelim diye. Hmm. Ama e, Türkiye'de tabi birlikte bir şey yapabilmek çok kolay bir şey değil. E, çok başarılı olamadık üzülerek söylüyorum. Orada da ya sizi kim in, bu inisiyatifi siz nasıl harekete geçirdiniz, sizi kim yetkilendirildi diye e, bir takım tepkiler geldi bazı kulüplerden. Bunu söylemekte de sakınca görmüyorum çünkü biz çok emek harcadık o dönemde ve bu tip eleştiriler ve tavırlar yüzünden bir anlamda eksik bir girişim olarak kaldı. İnsan çok emek harcadığı olmuş. şeyi savunmak istiyor. Çünkü biliyorsunuz yani bu adaların kimliğiyle de ilgili bir Aynen şey. Öyle. Yani biz adaların kimliğini böyle spor faaliyetleri üzerinden gençler, engelliler demin engellilerden bahsettiniz mesela yani bunun üzerinden mi kuracağız? Yoksa böyle bir hani günübirlik ziyaretçiler üzerinden mi kuracağız? Elimizde böyle bir spor olanağımız var aslında. Yani, bir de geleneksel, geçmişten günümüze evet. gelen bir süreç. Onu da biraz Şimdi açarsak. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi e, adalar belli bir ekonomiyle ayakta kalmaya çalışan e, küçük yerel yapılar. Şimdi daha önce Hiberada ölçeğinde baktığımızda Sanatorium, Deniz Sitesi, hmm. Deniz Harp Okulu, e, se, şey, e, diğer okullar ciddi bir ekonomi yaratıyordu ada için. Şu anda böyle bir ekonomi yok. Tabii, Şu anda ada için ekonomiyi yaratan o kulübe gelen insanlar. Hmm. Yani adının adalıyım konusunda da konuşmak gerekiyor. Evet. Adalı olmak nedir konusunda... Bana sorarsanız adalı olmak yaz ve kış adada yaşamak anlamına gelmiyor. Bana sorarsanız adalı olmak ada için bir şeyler yapmak, adayla ilgili olarak bir farkındalığa sahip olmak hı hı. ve bu farkındalık içinde inisiyatif kullanmak anlamına geliyor. Şimdi e, su sporları kulübü. Evet dışarıdan bakıldığında bir takım ayrıcalıklı insanların yaz boyunca güneşlendikleri, <gülüyor> Denize girdikleri, havuza girdikleri bir mekan. Ama içine girip bakıldığında öyle değil. Neden öyle değil? Ey bela da bizim kulübümüzden örnek vermek gerekiyor. Çünkü Bizim kulübümüz su sporları kulübü ee, ve bu sporları kulübü de gene çok enteresan. Ee, Türkiye'de kendi kendine yeterli olabilen, sırtını bir yere dayamadan, bağımsızlığını koruyarak Üyelerinden aldığı aidatlarla ayakta durabilen yegane kulüplerden biri. Kaç sporcunuz var? Yani yüzmede, kendi su topunda. 200 200 Toplam 200'ün üstünde. 200'ün üstünde. Toplam 200'ün üstünde ama biz bundan yetinmedik. Başka bir inisiyatifi de aldık. Bizim antrenman havuzumuz var. Onun üstünü kapattık. ekim ayından itibaren adalarda kapalı bir yüzme havuzu olacak. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile gittik. Görüştük. Onlara ne istediğimizi anlattık. Özet olarak şu adalarda yüzme bilmeyen çocuk kalmasın hı. diyoruz. Adalarda yaklaşık olarak ilk orta lise 1200 civarında çocuk okula gidiyor. Ve biz bu çocukların su sporları alanında Bilinçlenmesi, e, bilinçlenmesine e, sporcu olmasına aracılık etmek hı hı. istiyoruz. O yüzden de dedik ki ya yani milli eğitimle, okulla, kulüp işbirliğini başlatalım. Gerekiyorsa buna belediye desteğini de alalım. Federasyon desteğini de alalım. Adalar bir su sporları merkezi olsun. Evet. Burada Doğru. o zaman şey de açalım. Su sporları dediğimizde çocukların üzerinde zihinsel ve bedensel etkilerini de azıcık açmamız lazım. Ben de bir sporcu annesiyim. Kendim de sporcuyum. Bu, yani atletizm ve yüzme temeldir. Mutlaka her e, çocuğun bunu alması gerekir eğitime hem ahlak hem çevik olmaz için da, gerçekten bu doğrudur. Ben isterdim ki ben ilk okula giderken birileri gelip bana deselerdi ya çocuklar bu beden bu hayat boyunca sizi taşıyacak bir araçtır. Bu bedene iyi bakmak gerekir. Bu bedeni sağlıklı tutmak gerekir ki. Sadece bedenin sağlıklı tutulması değil, zihnin de sağlıklı tutulması başarılabilsin. Ama da bizim kuşakta böyle bir şey yoktu. Biz e, el yordamıyla kafayı vura vura vura öğrenen nesiliz. İşte bu tecrübe, bu deneyimler ışığında da şimdiki kuşakların e, bunu yapmasını istemiyoruz. Şimdi adalar 3 ay boyunca güzel, renkli, şaşalı bir cazibe merkezi ama 9 ay boyunca terk edilmiş bir kasaba gibi. Ve burada yaşayan çocukların bir amacı yok. Burada yaşayan çocukların amacı olmadığı için... ...ya ellerinde tabletler, bir, bir cep telefonları, bilgisayarlar... ...ya sigara gibi bela... ...hatta e, uyuşturucu gibi bir bela... ...şimdi bu çocuklara bir amaç vermek gerekiyor. Bu amaç da e, her tarafı su ile çevrili olan bir mekan olduğu için... ...izole edilmiş bir alana olduğu için... ...su sporları olacak. Yani bizim buradaki su sporlarını koymamız da tesadüfi bir şey değil... Var olan bir tesis var, imkan var. Bu imkanı kış ayları boyunca adalarda yaşayan çocuklarla paylaşıp geleceğin yelkencilerini, su topçularını, yüzme sporu yapanlarını yetiştirebilmek. Burada iddialıyız ve samimiyiz. Olimpiyata gönderecek insanlar yetiştirmek arusunu taşıyoruz. Bunun içinde sadece Hebelada değil tabii yani diğer kulüplerde mesela Kınalıada kulübü, yüzmede çok başarılı bir kulüp. Ve çok eski bir kulüptür. Çok eski çok bir kulüp. Çok şampiyonlar kulüb. çıkarmıştır. Evet. evet. Ve e, su, su topunda da çok başarılı. Evet. E, Adalar Sporları kulübü, su topunda çok başarılı. Mesela e, Yani geçtiğimiz... Galatasaray, yüzme itfaiyesi vesaire ondan her zaman başa baş e, yarışırdınız. Hep tabii, iyi tabii, derecelerdi. Tabii. Yani şehir dışında olmanıza rağmen. Çok başa başta. Yani şimdi şöyle su topunda birincilik bazında bahsediyorum. Kınalı Adalar Sporları Kulübü Burgaz ve Heybeli Adası'nın arasında ciddi bir derbi ve çekişme var. Her maç ilgiyi toplayan maçlar oluyor. Yani su topu sporunu adalarsız düşünmek mümkün değil. Ama mesela Burgaz geçtiğimiz dönemde nefis bir iş yaptı. Altyapıya önem verdi ve altyapından çok harika stopçular geliyor. Şimdi bizim de... Altyapı e, derken? Altyapı derken işte yaş. e, 14 yaştan başlayıp hmm. yukarı doğru hmm. 17 yaş, 19 hmm. yaş diye e, giden jenerasyon. Nefis işler yaptılar. Kıskandık. <gülüyor> ne güzel. Ama e, olumlu bir kıskançlık. Doğru yapıyorlar çünkü. Aynı şekilde biz e, ligde üçüncü olduk Galatasaray ve Enkan'ın ardından ki bizim bütçemiz Galatasaray ve Enkan'ın bütçesinin dörtte biri bile değil. Bu da çok ciddi bir başarıdır aslında. Aslında bunlar çok da bilinmiyor galiba. Tabii hiçbiri bilinmiyor çünkü su topu Türkiye'nin hiç bilinen bir hikaye değil. Eskiden su topu adalarda yaz aylarında deplasmanlı olarak yapılan halkın da ilgisini çeken, izleyebildiği bir spor dalı iken şimdi nedense e, federasyon ve federasyon hakemlerinin şey, antrenörlerinin inisiyatifiyle kış aylarında salonlarda yapılan hmm. bir spor haline getirildi. Ama yani bütün olay işin şenlik kısmında, hmm. şov kısmında. Tabii. Çünkü şey su ile ilgili bir şey. Açık havada olmalı, seyircisi olmalı, hmm. taraftarı olmalı, tezahürat olmalı, sürtüşmesi olmalı. Çünkü stopu yapılabilecek en zor spor dallarından biri. Samimiyetimle söylüyorum. Ee, benim iki oğlum da stopçu. Yani oradan da biliyorum. Ee, mesela büyük oğlum çok yakın temas seven bir çocuk değildi. Sonra stop oynayacağım dedi. Ve çakılı pozisyonunu seçti. Çakılı dediğimizde maç boyunca ya birisi onun tepesinde rakip sahada ya da kendi sahasında o birisinin tepesinde. Bire bir temasla ilgili bir şey. Ve bu e, temas etmeme konusunu burada açtık. Hmm. Son derece mücadeleci bir karaktere e, büründü bu sporu yaptıktan sonra. E, yani her sporun muhakkak ki bir faydası var. E, burada bir şey daha söylemek istiyorum. Bizim tabii Ben basketbol kökenliyim ve o basketbol takımlarında Kurtuluş Spor Kulübü'nde başladım. Miniklerde başladım, küçük, yıldız, genç hepsinde oynadım. Orada şey şuydu, takım arkadaşlığı diye bir şey vardı. Ortak bir hedef doğrultusunda ter dökmek, mücadele etmek, bazen kazanmak, bazen de kaybetmek vardı. Kaybetmek de kazanmak kadar değerliydi. Birbirimizi teselli ediyorduk, dayanışma Hı -hı. gösteriyorduk ve ortak hedef doğrultusunda mücadele ediyorduk. Şimdiki jenerasyonlarda takım çalışması çok fazla bilinen bir şey değil. Herkes ferdi. Yani, yarışmacı. Evet. evet. Herkes ferdi ve yarışmacı. Ortak bir çaba evet. yok Benim Bilinmeyen bir konu daha var esasında. Bu tür müsabakaların olduğu yerlerde... Hem de, hem de uluslararası diyorsak eğer e, mutlaka ambulanslar bekler kapının önünde evet. ve haliyle hastane de çok önemlidir. Evet. Şimdi burada Heybeliada hastane ile bağlarınız nasıl kuvvetli mi destek alabiliyor musunuz yeterli mi bir de sanatorium var biliyorsunuz senelerdir kapalı yani diğer Heybeliada'nın aşağı yukarı biz saydık 7-8 kurumu kapalı. Bunlardan evet. biri de o. Hmm. Şimdi Ebeli adada bildiğiniz üzere bir hastane yok. Bir hmm. poliklinik hizmeti veren e, ve çok iptidai şartlarda olan bir klinik var. Onun dışında e, can kurtaran var. Onun dışında da acil müdahale gerektiğinde can kurtaranla can kurtaran teknesine hmm. aktarma yapıp Maltepe tarafında ya Kartal Eğitim Hastanesi'ne ya da Bezmalem Üniversitesi'nin hastanesine gönderilen hastalarımız var. Yani adada e, acil müdahale konusunda sıkıntımız var. Hı hı. Daha önce senatoryum varken senatoryumun hı hı. acil bölümü vardı ve biz problemi adada çözebiliyorduk. Ama şimdi ne yazık ki bundan yoksunuz. Adada senatoryumun kapalı olmasını ben sen mi söylüyorum 53 yıllık adalı olarak eee Algılayabilmiş değilim. Yani altın değerinde bir yer, şartlarının düzeltilmesi ve gene sağlık ıı, hizmetine sunulması gereken bir yer. Yani ıı, anlamış değilim evet, Çok büyük bir yapı ve evet. yani tabii. vereme yönelik tabii, bir tabii. hizmet veriyormuş. Şimdi tabii verem hastalığı olmadığı için yani ama yani yeni sağlık hizmetleri için, eğitim için. Neden kullanılmıyor değil mi burası? Vallahi 1926 yılında yanlış hatırlamıyorsam Atatürk'ün emriyle kurulmuş <gülüyor> bir <gülüyor> sağlık merkezi. Üstelik de tesadüfi bulunmuş değil. Adının o çam ormanlarının verdiği saltıcı etki ölçümlenerek <gülüyor> kurulmuş bir yapı. Çok kısa sürede büyümüş ve son derece Avrupa ve dünyada da kabul görmüş bir senatoryumdu. Yani bunu yok etmek kime ne fayda sağlar açıkçası biraz önce ekonomik boyutundan da bahsettiniz kapalı olan kurumların ya işte Ruhban Okulu kapalı, Halk Kütüphanesi kapalı, Sanatorium Halki Palas bunlar evet. ekonomiye evet. katkısı olan kurumlar Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Müzesi kapalı Evet. Heybeliada müzik evi kapalı. Geçen programda da işlemiştik Asu değil mi? Yani bu kapalı olan kurumlar da ekonomisini çok zorluyor adaların herhalde. Ama yani yani... su sporları işte sizin aslında üzerinizde bir şey misyon var. Yani Heybeliada için, adalar için hem kimlik bakımından hem ekonomik katkısı bakımından hem çocukların işte demin anlattığınız fiziki ve ruhi sağlığı açısından gelecek için değil mi bu misyon bayağı şey dört taraflı <gülüyor> ağır çok, bir çok misyon doğru. ve bunun iletişimini yapabilmek için de belki gerçekten hani bu şey imajından kurtulmak gerekiyor işte bu orada Biz yüzme havuzu var işte insanlar güneşleniyorlar bu imaj açıkçası yaygın bir imaj bu yapılan işte aqua masters yarışı mesela bunu kıran tam tersine bur, burayı açan değil mi? Buranın tabii, tabii. iletişimini doğru yapan bir etkinlik. Sadece Aquamaster değil. Geçen sene de e, bölge şampiyonasını yaptık. Hmm. 300 civarında tekne geldi. Hareketli salma, optimist ve lazerlerden oluşan. ve Yani 300 tekneyi kulübün alanlarına çekip, park ettirip, denize indirip, denizden çekip, gene 4 günlük bir yarıştı. Onu da yaptık. Yani yelken e, Yüzme bizim için temel sporlar. Olmazsa olmaz sporlar. Bunun geliştirilmesi lazım. Bunun desteklenmesi, desteklenmesi lazım. <gülüyor> lazım. Ama sadece biz işin spor ayağında kalmıyoruz. e sporları yönetimi olarak tüm sivil toplum örgütleriyle ortak paydalarda buluşmayı, ortak hareket etmeyi hedef alıyoruz. Tüm sivil toplum örgütlerine, ister genel kurullarını yaparken, ister toplantılarını yaparken... Salonlarımızı, kulübümüzdeki mekanları açıyoruz. Ee, adada yapılan her türlü kültürel faaliyete gene kapılarımız açık. Çocuklar geliyor konserlerini veriyor. Ee, büyükler koro çalışması yapıyor, geliyor konserlerini veriyor. El işi sergileri oluyor, fotoğraf sergileri oluyor. Ee, imza günleri oluyor kitap için. Yani bizim açımızdan buranın bir sosyal alan olduğu gerçeğini hı hı. E, altını çizerek... E, paylaşmak insanlarla e, şimdi kurulduğu tarihten itibaren 1200'den fazla yüzücü 500 su topçu ve 150 yelkenci yetiştirmişsiniz e, ben şöyle bir baktım da eldeki... bu daha başlangıç diyoruz e, e, evet. hmm. <gülüyor> İnşallah bu Şimdi, okul spor işbirliği evet, gerçekleştiğinde evet. çok ben, daha yükselecek rakamlar. Bu, bu çok önemli bir hedef gerçekten. Bu rakamlarınız yük, yükselecek kesinlikle. Ben küçük bir şeye şahit oldum. Onu da aktarmak istiyorum. Bu yarışlarda yurt dışından gelenler de vardı gerçekten. Uluslararası olduğunu gösterir. Mesela Atina'dan gelen bir yüzücü vardı. O 71 yılında Burgazada'dan ayrılmış... Ama şimdi burada yüzen arkadaşlarının haberini almış ve tekrar gelip Atina'dan burada onlarla beraber yüzdü açık denizde. Muhteşemiş. Dereceye de girdi. Bunun Muhteşem. gibi çok örnek vardı. Muhteşem bir şey. Muhteşem. Sizin bu arada kitabınızı da e, değinmeden geçmeyelim. Evet. Tunç Bey'in e, Denizler Kitabı evinden yayınlanmış. Heybeli Adaya Bir Bilet diye ikinci baskısını yani. yapmış. Sanırım şey de tükenmiş gibi <gülüyor> bulunamadı. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Heybeli Ada monografisi. Evet. Bayağı kapsamlı. bir Wisamp monografisi. Evet, evet. Peki. İşaret geldi teknik masadan Ay. zamanınız bitti hadi bakalım diyor. <gülüyor> Efendim program konuğumuz Heybeli Ada Sporları Genel Sekreteri e, Tunç Lokum'du. Çok teşekkür ederiz Tunç Bey. Çok hoş ee, bir konuşma oldu evet. gerçekten. Ben de çok teşekkür ediyorum. Geleceğe çok ifade edebildiysek evet. kendimizi ne mutlu bize. Bize diyorum. Dünya Miras Adalar Facebook sayfamızdan, Twitter ve Instagram'dan ulaşabilirsiniz destekçimize de çok teşekkür ediyoruz efendim haftaya yeni konumuz ve konuyla görüşmek üzere hoşçakalın adalar hepimizin. Evet hoşça Hoşçakalın. hoşçakalın.